İler Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Ya Resulallah Vallahi buğday taşımaktan, su çekmekten göğsümde ağrılar oluştu Fatıma'nın da değirmenle uğraşmaktan elleri kabardı kırbayla su taşımaktan boynu aşındı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 33 defa elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber deyin. Bunu yapmanız sizin için hizmetçiden daha hayırlıdır. Ey Muhammed! Söyle bakalım, bugün seni elimden kim kurtaracak? Peygamberimiz Allah diye cevap verdi. Bu sırada Dusur'un kılıcı elinden düştü. Nasıl olur bu?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 54. Bölüm mesci i Nebevi'de bir öğle vaktiydi. Asab ı kiram, arkadaşlarından birinin vefat ettiğini öğrenmişti. Daha önceden Resulullah'ın, Ben aranızda olduğum sürece bir kişi öldüğünde bana haber verin. Benim o kimseye cenaze namazı kılmam rahmettir dediğini işiten sahabiler, peygamberimizi haberdar ettiler. Hep birlikte cenaze namazı kılındı. Allah Peygamberimiz cenaze namazı kıldığınız zaman onun için samimiyetle dua edin diyerek dua etmeye başladı Allah'ım dirimize ve ölümüze, küçüğümüze ve büyüğümüze, erkeğimize ve kadınımıza, burada hazır olanlarımıza ve olmayanlarımıza mağfiret eyle Allah'ım bizden yaşattığın kimseleri İslam dini üzere yaşat Bizden öldüreceklerini de iman üzere öldür. Allah'ım bu cenazenin ecrinden bizi mahrum etme ve ondan sonra bizi dalalete götürme. Amin. Peygamberimiz dua etmeye devam ediyordu. Allah'ım onu bağışla, ona acı ve onu affet. Ona afiyet ver, vardığı yerde ona ikramda bulun, yerini kabrini geniş eyle. Onu su, kar ve dolu ile yıka. Beyaz elbisenin kirden arınması gibi onu hatalarından arındır. Ona bu dünyadaki evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile, eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu kabir imtihanından ve cehennem azabından koru. Amin. Resulullah o kadar içten dua ediyordu ki, Sahabeden Af bin Malik şöyle demekten kendini alamadı. Keşke bu ölen ben olsaydım da Resulullah aynı duayı benim içinde etseydi. Peygamberimiz mescide yeni girmişti ki saçı başı dağınık bir bedevi içeri girerek ona bir soru sormak istediğini söyledi. Bedeviler şehirlerden uzakta yaşayan görgü kurallarından habersiz insanlardı. Cesur ve akıllarına geleni söylemekten çekinmeyen kişilerdi. Bu adam da peygamberimize şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulü! Allah'ın bana farz kıldığı namazların neler olduğunu söyle. Allah Resulü, ''Beş vakit namaz ama nafile de kılabilirsin.'' diyerek karşılık verdi. Allah'ın bana farz kıldığı orucun ne olduğunu söyle. Peygamber Efendimiz, ''Ramazan ayında tutulan oruç ama nafile oruç da tutabilirsin.''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 Sözüne sadık kalırsa kurtuluşa erer ve cennete girer. Buyurdu. İnsanlara bir şeyler öğretirken kolaylık göstermek Rasulullah'ın eğitim metoduydu. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Sözlerini sıkça tekrarlardı. Bir gün yeni Müslüman olmuş bir bedevi, zemini toprak ve kumluk olan mescide küçük abdestini bozdu. Ashab-ı kiram ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu nasıl bir saygısızlıktı. Adamın üstüne yürüdüler. Ne yapıyorsun? Burası bizim mescidimiz. Ne yapıyorsun sen? Çıkarın şunu buradan. Orada bulunanlar adamın üzerine yürümek üzereyken, Resulullah onları durdurup, siz ancak kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz. Zorlaştırıcı olarak gönderilmediniz. Onun küçük abdestini bozduğu yere bir kova su döküverin dedi. Ve bu adamı yanına çağırıp mescitlerin Allah'ın evi olduğunu, böyle şeylerin burada yapılamayacağını söyledi. Adam yaptığı işten dolayı mahcup olmuştu. Ama Resulullah'ın hoşgörüsü onu daha çok kendisine bağlamıştı. Allah Resulü ölümü ve ahireti hatırlatması dolayısıyla kabirleri sık sık ziyaret eder, ashabına da bunu tavsiye ederdi. Mezarlığa ilk girişinde kabirdekilere selam verir ve onlara dua ederdi. Bir gün yine bir kabristana uğramıştı. ''Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri'' diyerek selam verdi. Sonra da ''İnşallah biz de size katılacağız.'' ''Kardeşlerimi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim.'' diye ekledi. Bunu duyan sahabiler merak içinde şöyle sordular. ''Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz?'' ''Peygamberimiz, siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir.'' dedi. ''Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?'' Resulullah şöyle dedi.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 Hicret'in ikinci senesi Zilhicce ayının onuncu günüydü. Müslümanlar ilk kez kurban bayramını kutlayacaklardı. Allah adına kurbanlar kesilecekti. Bir bayram daha yaşamanın heyecan ve coşkusu herkesi sarmıştı. Bayram sabahı Rasulullah ashabına kıldıracağı bayram namazına hazırlanıyordu. Güneş yükselmeye başlayınca namazgah'a doğru ilerlemeye başladı. Yol üzerinde henüz vakti gelmediği halde kesilmiş kurbanlar dikkatini çekti. Peygamberimizin isteği üzerine genci yaşlısı tüm kadınlar da orada toplanmışlardı. Resulullah geliyor! Resulullah'a yer açın! Yer açın! Resulullah geliyor! Böyle gelin ya Resulallah! Peygamberimiz insanların arasına girerek onları selamladı. Ve Peygamberimiz kendisine verilen bir bastona dayanarak Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ashabına şöyle seslendi. Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, sonra da dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Müslümanlar büyük bir huşu içinde hep beraber namaza durdular. Allah, Allah emanet Bayram hutbesinde Resulullah şöyle dedi. Yüce Allah kurban günlerini Müslümanlar için bayram ilan etmiştir. Ve ben de bunu kabul etmekle emrolundum. Bayram günlerinde oruç tutulmaz. Bu günler yeme içme ve Allah'ı zikretme günleridir. Ademoğlu kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha sevimli olan bir amel işlemez. Kurban kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla sevap olarak gelir. Kurban henüz kanı yere düşmeden Allah tarafından kabul edilir. Bu sebeple kurban kesme konusunda gönlünüz hoş olsun. Bu iş size zor gelmesin. Sonra sözü namazgah'a gelirken gördüğü kesilmiş koyunlara getirdi. Kim kurbanını bayram namazından önce kestiyse onun yerine bir koyun kessin. Kim de henüz kesmediyse kurbanını Allah'ın adıyla kessin. Acele edip kurbanını bayram namazından önce kesenlerden birisi de sahabeden Ebu Bürde bin Niyar idi. Cömertliğiyle bilinen bu sahabi ayağa kalkarak kendisinin niçin acele ettiğini açıklamak istedi. Ey Allah'ın Resulü! Vallahi ben bugünün yeme içme günü olduğunu, yoksul komşularımın ihtiyacı olduğunu düşünerek kurbanımı namazdan önce kestim ve etinden hem kendim yedim hem de aileme ve komşularıma ikram ettim. Resulullah, bu kurban değil, et için kesilen bir koyun olmuş, dedi. Bunun üzerine Ebu Bürde tekrar kalktı. Ben de bir yaşını doldurmamış fakat iki koyundan daha iyi bir oğlak var. Benim için bu yeterli mi? Resulullah, evet ama senden başka bir kimse için bu yeterli olmaz, buyurarak sadece ona ruhsat verdi. Sıra kurbanları kesmeye gelmişti. Peygamber Efendimiz müsait oluşunu dikkate alarak namazı kıldırdığı yeri kurban kesim alanı olarak kullandı. Resulullah hayvanların kesime esnasında onlara eziyet verilmemesi için gerekli uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. Bunlar ashaba duyuruldu. Ey Müslümanlar beni iyi dinleyin. Resulullah'ın kurbanla ilgili emirlerini duyuruyorum. Kurban kesmek hali vakti yerinde olan her Müslümana vaciptir. Kurban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 Kesim işini hızlı yapın ve böylece hayvanın fazla acı çekmeden can vermesini sağlayın. Kurban eti satılmaz. Yenir, yedirilir ve sadaka olarak verilir. Kurbanın derisi de satılmaz. Sadaka olarak verebilirsiniz yahut evlerinizde kullanabilirsiniz. Peygamberimiz kendi kurbanını kesmek için bıçağını biletti. Sonra kendisine kurbanlık iki koç getirildi. Onları kıbleye doğru yatırdı Keserken besmele çekti Tekbir getirdi Ve şöyle buyurdu Ben Hanif Hakka yönelmiş olarak Yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim Ve ben müşriklerden değilim Şüphesiz benim namazım Kurbanım hayatım ve ölümüm Alemlerin Rabbi olan Allah içindir Onun hiçbir ortağı yoktur ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım bu kurban sendendir ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur. Allah Resulü'nün bu duası asırlardır putlara adanan kurbanlarla İslam inancındaki kurbanların farkını ortaya koyuyordu. Peygamber Efendimiz,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 Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.